Merhaba sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırladığımız Yeni Bir Türkülere Gönül Verenler programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Dinlediğiniz bu programı sizler için TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında yapımcımız Gülistan Frat hazırladı. Ses, kayıt ve montajda Murat Özgür Batu ve sunucunuz Ben Aslı Hocaoğlu bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.